Baştan müdür olarak hapsin heyeti idaresine sureten ehemmiyetsiz fakat bence çok ehemmiyetli bir maruzatım var. 22 sene teccridi mutlak içinde geçen hayatım ve 75 yaşında vücudumun aşılara tahammülü yoktur. Hatta çok zaman evvel beni aşıladılar, 20 sene onun eseri olarak cerahat yapıyordu. Müzmin bir zehir hükmüne geçti. Emir dağında iki doktor ve arkadaşlarım bunu biliyorlar. Hem dört 4 sene evvel, Denizli'de beni de umum mahkumlar içinde aşıladılar. Hiçbirisine zarar olmadığı halde beni 20 gün hasta eledi. Hıfzı ilahiyle benim için tehlikeli olan hastaneye gitmeye mecbur edilmedim. Kat'ien vücudum aşıya gelmez. Hem mazeretim kuvvetlidir, hem 75 yaşında gayet zayıf olduğumdan 10 yaşında bir çocuğa edilen aşıya ancak tahammül ederim. Hem madem daima tecridi mutlak içindeyim, benim başkalarla temasım yok. Hem bir ay evvel iki doktoru vali Emirdağına gönderdi. Beni tam muayene ettiler. Hiçbir sarih hastalık bulunmadığı, yalnız gayet zafiyetten ve tecrid ve ihtiyarlıktan ve kulunç hastalığından başka bir şey bulamadılar. Elbette bu hal beni kanunca aşılamaya mecbur etmez. Hem büyük bir ricam var. Beni hastaneye sevk etmeyiniz. Bütün hayatımda hususan bu 22 sene tecridi mutlak ömrümde tahammül edemediğim bir vaziyete yani tanımadığım hasta bakıcıların hükmü altına mecbur etmeyiniz. Gerçi bu sıralarda kabre girmeyi hoş görmeye başlamıştım. Fakat insaniyetlerini gördüğüm bu hapsin heyeti idaresinin hatırları ve mahpusların tesellileri için şimdilik hapsi kabre tercih ettim. Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela benim şahsıma edilen eziyet ve ihanetlerden müteessir olmayınız. Çünkü Risale-i Nur'da bir kusur bulamıyorlar, onun bedeline benim ehemmiyetsiz ve çok kusurlu şahsımla uğraşıyorlar. Ben bundan memnunum. Risale-i Nur'un selametine ve şerefine binler şahsi elemler, belalar, tahkirler görsem, yine müftehirane şükretmek, Nur'dan aldığım dersin muhtezasıdır ve onun için bana bu cihette acımayınız. Saniyen, pek geniş ve şiddetli ve merhametsiz bu taarruz ve hücum, Şimdilik yirmiden bire indi. Binler haslar yerinde birkaç zat ve yüzbinler alakadarlar bedeline mahdut birkaç yeni kardeşleri topladılar. Demek inayeti ilahiyeyle ile pek hafif bir surete çevrilmiş. Salisen, inayet-i Rabbaniye ile iki sene aleyhimizde plan çeviren sabık vali def oldu ve aleyhimizde pek ziyade evhamlandırılan dahiliye vekilinin, şehriliği ve nesilce cettleri ziyade dindarlık cihetiyle bu dehşetli hücumu pek çok hafifleştirdiğine kuvvetli bir ihtimal var. Onun için meyus olmayınız ve telaş etmeyiniz. Rabian, pek çok tecrübelerle ve hadiselerle kat'i kanaat verecek bir tarzda, Risale-i Nur'un ağlamasıyla ya zemin titrer veya hava ağlar. Gözümüzle çok gördüğümüz ve kısmen mahkemede dahi ispat ettiğimiz gibi, Tahminimce bu kış emsalsiz bir tarzda yaz gibi bidayette gülmesi, Risale-i Nur'un perde altında teksir makinesiyle gülmesine ve intişarına tevafuku ve her tarafta taharrî ve müsâdere endişesiyle tevakkufla ağlamasına, birdenbire kış dehşetli hiddeti ve ağlamasıyla tetabuku kuvvetli bir emaredir ki hakikati Kur'aniyenin bu asırda parlak bir mucize-i kübrasıdır. Zemin ve kainat onun ile alakadar. Said Nursi, Aziz sıddık kardeşlerim! Bugün birden hatıra geldi ki, meseley i nuriye münasebetiyle bu medreseye kader-i ilahi ve kısmetin sevkiyle gelenleri taziye yerine tebrik eyle. Çünkü ekseriyetin her biri yirmi otuz, belki yüz, belki bin masum kardeşlerimize bedel gelip, onları bir derece zahmetten kurtarıyor. Hem Nur'la imana hizmetiniz devam etmekle beraber, her biri az zamanda çok hizmet etmiş. Bazıları on senede yüz senelik iş görmüş gibidir. Hem bu yeni medreseyi Yusufiye'nin imtihanında bulunup, onun geniş ve külliyi ve kıymettar neticelerine bilfiil hissedar olmak için bu zahmetli mücadeleye giriyorlar. Ve kolayca görmelerine müştak oldukları halis sadık kardeşlerini görüp tatlı bir ders alıp veriyorlar. Hem madem dünyanın istirahat zamanları devam etmiyor, boşu boşuna gidiyor. Elbette böyle az zahmetle çok kâr kazananlar tebrike layıktırlar. Kardeşlerim, bu geniş hücum Risale-i Nur'un fütuhatına karşıdır. Fakat anladılar ki, nurlara iliştikçe daha ziyade parlar, ders dairesi genişlenip ehemmiyet kesbeder ve mağlup olmaz. Yalnız sırran tenevveret perdesi altına girer, onun için planı değiştirdiler, zahiren nurlara ilişmiyorlar. Biz madem inayet altındayız, Elbette kemal-i sabır içinde şükretmeliyiz. Bismihi Subhanee, Aziz Sıddık kardeşlerim, garip ve latif iki halimi beyan etmek lazım geldi. Birincisi, benim i mutlakta sizin gibi canımdan ziyade sevdiğim kardeşlerimle serbest görüşemediğimde bir inayeti ilahiye ve bir maslahat bulunduğu kalbime ihtar edildi. Çünkü 50 lira yolda sarf edip görüşmek için Emir Dağına gelerek 50 dakika, bazı 10 dakika bazı hiç görüşmeden giden çok ahiret kardeşlerimiz birer bahane ile kendilerini bu medrese Yusufiye'ye atacaklardı. Benim dar vaktim ve inzivadan gelen haleti ruhiyem bıraksa o fedakar dostlarla tam sohbet etmeye hizmet-i nuriye müsaade etmezdi. İkincisi, bir zaman meşhur bir allameyi harbin müteaddit cephesinde cihada gidenler görmüşler, ona demişler. O da demiş bana sevap kazandırmak ve derslerimden ehli imana istifade ettirmek için benim şeklimde bazı evliyalar benim yerimde işler görmüşler. Aynen bunun gibi Denizli'de camilerde beni gördükleri, hatta resmen ihbar edilmiş ve müdür ve gardiyana aksetmiş. Bazıları telaş ederek kim ona hapishane kapısını açıyor demişler. Hem burada dahi aynen öyle oluyor. Halbuki benim çok kusurlu, ehemmiyetsiz şahsiyetime pek cüz'i bir harika isnadına bedel, Risale-i Nur'un harikalarını ispat edip gösteren sikke-i gaybî mecmuası, yüz derece, belki bin derece ziyade nurlara itimat kazandırır ve makbuliyetine imza basar. Hususan Nur'un kahraman talebeleri, hakikaten harika halleri ve kalemleriyle imza basıyorlar. Said Nursi Aziz Sıddık kardeşlerim, beni merak etmeyiniz. Ben sizinle beraber bir binada bulunduğumdan bahtiyarım, memnun ve mesrurum. Şimdi vazifemiz, bir müdafaa nüshası Isparta'ya gitsin. Mümkün ise, hem yeni hurufla hem makine ile eski huruf, yirmi nüsa çıksın. Hatta oranın müdde umumuna gösterilsin. Hem bir nüsa avukatımıza bizzat verilsin ve ayrı bir nüsa da müdüre verip, ta onu da dava vekilimize o versin hem Ankara makamatına yeni harfle beraber, eski harfle Denizli'de olduğu gibi gönderilecek. Mümkün ise beş nüsha makamata hazırlansın. Çünkü müsaade edilen nurlar, eski harfle o makamata, hususan Diyanet Riyaseti yetine gönderilmiş, sonra buraya gelmiş. Hem vekilimiz Ahmet Bey'e haber veriniz ki, müdafaayı makineyle yazdığı vakit, sıhhatine pek çok dikkat etsin. Çünkü ifadelerim başkasına benzemiyor. Bir harfin ve bazen bir noktanın yanlışıyla bir mesele değişir, mana bozulur. Hem buraya gelen iki makine, size müsaade verilmezse geri gitsinler. Hem telaş edip sıkılmayınız, meyus olmayınız. İnne mu'al-usri yusran sırrı ile inayeti ilahiye inşallah çabuk imdadımıza yetişir. Aziz Sıddık kardeşlerim, Risale-i Nur benim bedelime sizlerle görüşür, derse müştak yeni kardeşlerimize güzelce ders verir. Nurlarla ya okumak veya okutmak veya yazmak suretindeki meşguliyet tecrübelerle kalbe ferah, ruha rahat, rızka bereket, vücuda sıhhat veriyor. Şimdi Hüsrev gibi nur kahramanı size ihsan edildi. İnşallah bu Medrese-i Yusufiye dahi medresetü Zehra'nın bir mübarek dershanesi olacak. Ben şimdiye kadar Hüsrev'i ehli dünyaya göstermiyordum, gizlerdim. Fakat neşredilen mecmualar onu ehli siyasete tamamiyle gösterdi gizli bir şey kalmadı. Onun için ben onun iki-üç hizmetini has kardeşlerime izhar ettim. Hem ben, hem o, daha gizlemek değil, lüzum ise aynı hakikat beyan edilecek. Fakat şimdilik karşımızda hakikati dinleyecekler için de, dehşetli ve tezahür etmiş iki muannit, hem zındıkat, hem komünist hesabına, biri Dağında malum olmuş, biri de burada. Gayet dessâsâne, aleyhimizde iftiralarla memurları ürkütmeye çalışıyorlar.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 Kur'an'ın emrettiği ve hak ve hakikat ve maslahat ve insaniyet ve İslamiyet iktizab ve teşvik ettikleri olan barışmak ve musallaha etmektir. Evet, hakikat ve maslahat sultur. Çünkü ecel birdir değişmez. O maktul herhalde ecel geldiğinden daha dünyada kalmayacaktı. O katil ise o kazay ilahiyeye vasıta olmuş. Eğer barışmak olmazsa iki tarafta da daima korku ve intikam azabını çekerler.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 Bir gitmiş kardeşe bedel birkaç dindar kardeşleri kazanır. Kaza ve kaderi ilahiye teslim olup düşmanını affeder ve bilhassa Madem Risale-i Nur dersini dinlemişler elbette mabeyinlerinde bulunan bütün küsmekleri bırakmağa hem maslahat ve istiraatı şahsiye ve umumiye iktiza ediyorlar. Nasıl ki denizle hapsinde birbirine düşman bütün mahpuslar Nurlar dersiyle birbirine kardeş oldular. Ve bizim beraatimize bir sebep olup, hatta dinsizlere, serserilere de o mahpuslar hakkında mâşâallah, bârekâllah dedirttiler. O mahpuslar tam teneffüs ettiler. Ben burada gördüm ki, bir tek adamın yüzünden yüz adam sıkıntı çekip, beraber teneffüse çıkmıyorlar. Onlara zulm olur. Mert ve vicdanlı bir mü'min, küçük ve cüzi bir hata veya menfaatle yüzer zararı ehl-i imana vermez. Eğer hata etse, verse, Çabuk tevbe etmek lazımdır. Bismihi Subhanee, Aziz Sıddık kardeşlerim. Ben hem Risale-i Nur'u hem sizleri hem kendimi hüsrev ve Hıfzı ve Bartınlı seyidin kıymetler müjdeleriyle hem tebrik hem tebşir ediyorum. Evet bu sene hacca gidenler Mekke-i Mükerreme'de Nur'un kuvvetli mecmualarını büyük alimlerin hem Arapça hem Hintçe tercüme ve neşre çalışmaları gibi. Medine-i Münevvere'de dahi o derece makbul olmuş ki, Ravza-i da makber-i saadet üstünde konulmuş. Hacı Seyyid, kendi gözüyle Asa-i Musa mecmuasını kabr-i peygamberî aleyhissalâtü vesselam üzerinde görmüş. Demek makbul-ü olmuş ve Rıza-i Muhammedî ve selam dairesine girmiş. Hem niyet ettiğimiz ve buradan giden hacılara dediğimiz gibi, nurlar bizim bedelimize o mübarek makamları ziyaret etmişler. Hadsiz şükür olsun, nurun kahramanları bu mecmuaları tasihli olarak neşretmeleriyle pek çok faydalarından birisi de, beni tasih vazifesinden ve merakından kurtardığı gibi, kalemle yazılan sair nüshalara tam bir me'haz olmak cihetinde yüzer tasihçi hükmüne geçtiler. Cenabı Erhamur Rahim'in o mecmuaların her bir harfine mukabil, onların defteri hasenatlarına bin hasene yazdırsın. Amin, amin, amin. Müjdeli ve tabiri çıkmış latif bir rüya. Bana hizmet eden Ali geldi dedi. Ben rüyada gördüm ki sen Hüsrev'le ile beraber Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın elini öptün. Birden bir mektup aldım ki Hüsrev'in hattıyla yazılan asay Musa mecmuasını Kabri Muhammedî Aleyhissalatu vesselam üzerinde hacılar görmüşler. Demek benim bedelime Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın manevi elini Hüsrev kaleminin vasıtasıyla öpmüş ve rıza-i nebeviye mazhar olmuş. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Sıddık kardeşlerim ve hapis arkadaşlarım, evvela, sureten görüşmediğimizden merak etmeyiniz. Bizler manen her zaman görüşüyoruz. Benim ehemmiyetsiz şahsıma bedel, nurdan elinize geçen hangi risaleyi okusanız veya dinleseniz, benim adi şahsım yerine, Kur'an'ın bir hadimi haysiyetiyle beni o risale içerisinde görüp sohbet edersiniz. Zaten ben de sizinle bütün dualarımda ve yazılarınızda ve alakanızda hayalimde görüşüyorum ve bir dairede beraber bulunmamızdan her vakit görüşüyoruz gibidir. Saniyen bu yeni medreseyi Yusufiye'deki Risale-i Nur'un yeni talebelerine deriz. Kuvvetli hüccetlerle hatta ehli vukufu da teslime mecbur eden İsharat-ı Kur'aniye ile Nur'un sadık şakirtleri iman ile kabre girecekler. Hem şirket-i maneviye-i Nuriye'nin feiziyle her bir şakir derecesine göre umum kardeşlerinin manevi kazançlarına ve dualarına hissedar olur. Güya adeta binler dil ile istiğfar eder, ibadet eder. Bu iki fayde ve netice, bu acib zamanda bütün zahmetleri, sıkıntıları hiçe indirir. Pek çok ucuz olarak o iki kıymettar kârları sadık müşterilerine verir. Said Nursi Bismihi Sübhaneh Aziz sıddık kardeşlerim. Afyon müdafaanamesinin hem bize, hem bu nurlara, hem bu memlekete, hem alemi İslam'a alakadar ehemmiyetli hakikatları var. Herhalde bunu yeni hurufla beş-on nüssa çıkarmak lazımdır. Ta Ankara makamatına gönderilsin. Bizi tahliye ve tecziye etseler de hiç ehemmiyeti yok. Şimdi vazifemiz o müdafaattaki hakikatları hem hükümete, hem adliyelere, hem millete bildirmektir. Belki de kader ilahi bizi bu dershaneye sevk etmesinin bir hikmeti de budur. Mümkün olduğu kadar çabuk makine ile çıksın. Bizi bugün tahliye etseler, biz yine onu bu makamata vermeye mecburuz. Sizi aldatıp tehir edilmesin. Artık yeter! Aynı mesele için 15 senede üç defa bu eşed-i zulüm ve bahaneler ve emsalsiz işkencelere karşı son müdafaamız olsun. Madem kanunen kendimizi müdafaa etmek için sabık mahkemelerde makineyi bize vermişler burada o hakkımızı bizden hiçbir kanunla menedemezler. Eğer resmen çare bulmadınız ise hariçten bizim avukat her şeyden evvel bunun makineyle beş nüshasını çıkarsın hem sıhhatına çok dikkat edilsin. Sait Nursi Aziz yeni kardeşlerim ve eski mahpuslar benim kat'i kanaatim gelmiş ki Buraya girmemizin inayeti ilahi ilahiye cihetinde bir ehemmiyetli sebebi sizsiniz. Yani sizi nurlar tesellileriyle ve imanın hakikatleriyle sizi bu hapis musibetinin sıkıntılarından ve dünyevi çok zararlarından ve boşu boşuna gam ve hüzün ile giden hayatınızı faydasızlıktan, badeheva zayi olmasından ve dünyanızın ağlaması gibi ahiretinizi ağlamaktan kurtarıp tam bir teselli size vermektir.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 güya canavar ve vahşi gibi birbirinize saldıracaksınız. İşte şimdi sizin gibi fıtri kahramanlık damarını taşıyan yeni arkadaşlar, bu zamanda manevi büyük bir kahramanlık ile heyet-i idareye değiniz ki, değil elimize bıçak, belki mavzer ve rovelber verilse, hem emir de verilse, biz bu biçare ve bizim gibi musibet zede arkadaşlarımıza dokunmayacağız. Eskide yüz düşmanlık ve adavetimiz dahi olsa da, Onları helal edip, hatırlarını kırmamaya çalışacağımıza, Kur'an'ın ve imanın ve uhuvvet-i İslamiyenin ve maslahatımızın emriyle ve irşadı ile karar verdik, diyerek, bu hapsi bir mübarek dershaneye çeviriniz. Aziz Sıddık kardeşlerim, ehl-i dünya bir siyasette ve bir sanatta ve bir vazifede, ya bir hayat-ı ait bir hizmette ve hususi bir nevi ticarette, bulunan her bir tayfenin bir nevi kongrede toplanması ve müzakeresi gibi imanı tahkiki hizmet-i kutsiyesinde bulunan nur talebeleri dahi kader-i ilahinin emriyle ve inayet-i rabbaniyenin tensibi ve sevkiyle bu medrese-i yusufiye kongresine gelmesinde inşallah pek çok kıymetli manevi fayda ve ehemmiyetli neticeler ihsan edilecek ve nurun erkanları her biri bir elif gibi tek başına bir yerde bir kıymeti varsa bir elif üç elifle omuz omuza gelip, halen görüşse 1111 olması gibi, bu istimada kıymeti ve inşallah kutsi hizmeti ve sevabı bin olur, o elif elfın olur. Biz mihisübhane, aziz Sıddık kardeşlerim. Bugün benim pencerelerimi mıhlamalarının sebebi, mahpuslarla muarefe ve selamlaşmamaktır. Zahirde başka bahane gösterdiler, hiç merak etmeyiniz. Bilakis benim ehemmiyetsiz şahsım ile meşgul olup, nurlara ve talebelerine çok sıkıntı vermediklerinden, beni cidden ve kalben onların şahsi ihanetler ve işkencelerle tazib etmeleri, nurların ve sizlerin bedelini olduğu ve bir derece nurlara ilişmemeleri cihetinde memnunum ve sabır içinde şükrederim, merak etmiyorum. Siz dahi hiç müteessir olmayınız. Gizli düşmanlarımız, memurların nazar-ı dikkatini şahsıma çevirmesinden, Nurların ve talebelerinin selamet ve maslahatları noktasında bir inayet ve bir hayır var diye kanaatim var. Bazı kardeşlerimiz hiddet edip dokunaklı konuşmasınlar. Hem ihtiyatla hareket etsinler ve telaş etmesinler. Hem herkese bu meseleden bay saçmasınlar. Çünkü saftil kardeşlerimiz ve ihtiyata daha alışmayan yeni kardeşlerimizin sözlerinden mana çıkaran casuslar bulunur. Habbey kubbe yapar ihbar edebilir. Şimdi vaziyetimiz şaka kaldırmıyor. Bununla beraber hiç endişe etmeyiniz. Biz inayeti ilahiyye altındayız ve bütün meşekkatlara karşı kemale sabırla belki şükür ile mukabele etmeye azmetmişiz. Bir dirhem zahmet, bir batman rahmet ve sevabı netice verdiğinden şükür etmeye mükellefiz. Sait Nursi